Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır. Mucibi merak hiçbir şey yoktur. Üstadımız Said Nursi'nin iki seneden beri misafir bulunduğu Isparta Emniyetine bir maruzatımızdır. 1- Üstadımız Said Nursi, 30 seneden beri bu Anadolu memleketinde gezdiği bütün vilayet ve kazalarda, kendisini zabıtanın bir misafiri olarak telakki etmiş, ve zabıta efradı daima dostane ve himayecane muamele göstermiştir. Kur'an'ın hakiki ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u Isparta'da 30 sene evvel telife başlayan üstadımız Hakayık-ı gayet tesirli bir surette hizmet etmekle tamamen ahirete mütevecci olan bu hizmetinin dünyevi bir faydası olarak iman sebebiyle kalplerde fenalığa karşı daimi bir yasakçı bırakmıştır onun neticesidir ki, asayişin teminine vesile olmuştur. Evet, üstadımız, adalet-i hakikiyeyi ifade eden وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ vizra اُخْرَةٌ Yani, birisinin hatasıyla başkası mes'ul olamaz ayeti Kur'aniyesi ve bir masumun hakkı, yüz şerir için dahi feda edilemez gibi düstur-u Kur'aniye gereğince, yüzde on zalimler yüzünden doksan masumlara zarar vermek, hakiki adalete evamir-i Kur'aniyeye tamamen zıttır diye, her tarafta neşretmiş ve kendisine zulüm yapılmasına karşı, millet-i İslamiyenin selameti için, ben değil dünya hayatımı, belki ahiret hayatımı da feda ediyorum demiş ve demektedir. Risale-i Nur'un hakaiki imaniye dersleriyle ve bütün mahkemelerde verayeti netice veren müdafalarındaki Kur'ani hakikatlarla hayat-ı içtimaiyenin uhrevi ve dünyevi saadetine rehber olan hakaiki ders veren ve dolayısıyla asayişin muhafazasına ve emniyet-i umumiyenin teminine en büyük bir vesile üstadımız olduğu, hayat-ı içtimaiyenin saadetiyle alakadar hamiyetperver zatların tasdikiyle sabittir. 30 seneden beri müteaddit tetkikler ve mahkemelerin beraat kararları vermesiyle ve şimdi de tamamen serbest bulunmasıyla ve eserleri büyük bir ile her tarafta Anadolu'da ve alemi İslam'ın merkezlerinde ve garp memleketlerinin bazılarında yayılarak takdir ve tebriklere mazhar olmasıyla en ince esrarına kadar büyük bir dikkat ve ehemmiyetle her hali tetkik edilen üstadımızın mucib-i mesuliyet hiçbir hali gösterilememiştir. Bir tarafta komünizm gibi din, ahlak ve ana aleyhinde olup pek müthiş bir tahribatla yarı Avrupa'yı, Çin'i istila eden Umum dünyaya karşı müfsit, yırtıcı rejimi küfrisine mukabil milletler devletler mabeyninde tedbir aldıran ve bununla beraber harici gizli ifsad komiteleri de bu vatan aleyhinde müthiş bir hercümerce çalıştıkları bir zamanda biz 30 senelik pek halis ve tesirli geniş bir hizmeti ibraz ederek ve üstadımız Said Nursi'nin eserleri olan Risale-i Nur nusularından yüz binlerinin intişarıyla ve yüzbinleri geçen okuyucularının hüsnü halini göstererek ve zabıtaca nur talebelerinden asayiş aleyhinde bir tikinin gösterilmemesini şahit tutarak deriz ve kat'iyen sabittir ki Risale-i Nur o tahribatçı cereyanı durduran Kur'ani ve imani bir settir. İnsaflı zabıta ehli de bu tahakkuk etmiş hakikate şahadet ediyorlar. İman hizmetinin manevi uhrevi faydalarından kat-ı nazar dünyevi, millete ait mühim bir faydasını vaktiyle üstadımız şu suretle ifade etmiştir ki, zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. O zaman demiş, şimdi bu memleketin, bu vatan ve milletin saadet-i hayatiye ve ebediyesi noktasında iki müthiş cereyan var. Birisi, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanının, bu vatanı manevi istilasına karşı Kur'an'ın hakikatları ve imanın nurlarıyla mukabele etmektir. Çünkü o dinsizlik cereyanı manevi tahribat nevinden olduğundan karşısında bir manevi mukabele olmalıdır. Hakayiki Kur'aniyenin leması olan Risale-i Nur manevi tamirci bir atom bombası olarak bu dalalet cereyanına mukabele edebilir ve etmiştir. İkincisi bin seneden beri İslamiyetin kahraman bir ordusu ve bayraktarı olan Türk milletine alemi İslam'ın davetini izale etmek, Türkler yine eskisi gibi İslamiyetin kahramanıdırlar, kanaatini verdirmektir. Bu suretle 400 milyon hakiki kardeşleri bu millete kazandırmakla Saadet-i en önemli bir hizmeti ifa eylemektir ki, Risale-i Nur, iman hakikatlarını bu vatanda neşrederek, bu azim faideyi fiilen göstermiştir. Risale-i Nur'un bir talebesi evvelce elinden Nur risaleleriyle ve oradan çıkardığı mevizelerle şark hudut bölgesinde Rusların o zamanda o havalideki propagandalarını durdurmuştu. Bu suretle bir tek talebe bir ordu kadar vatana, millete ve asayişe hizmet etmiştir. Risale-i Nur'un gaye ve maksadı tamamen uhrevi ve rızai ilahi dairesinde imana hizmet etmek olduğundan, netice verdiği sair dünyevi iyilikler dolayısıyla hayatı içtimaiye ait bir faydesidir. 2 30-40 seneden beri inzivada, tecrid, hastalık ve hapis gibi sebeplerle zaruret olmadıkça insanlarla görüşmeye tahammülü olmadığı için, hariçten gelen dostlarını daima hatırlarını kırarak onları geri çevirmesi ve akşamdan ertesi gününün sabahına kadar hizmetçileri dahi yanına kabul etmemesi öyle bir hakikattır ki, bu kadar zahir ve gözle görünen bu hakikat karşısında başka bir söz söylemeye lüzum yoktur. Üstadımız Sayit Nursi'nin eskiden beri bir fıtri seciyesidir ki inziva ve insanlarla zaruret olmadıkça görüşmemek bir düsturu hayatı olmuştur. Hatta hayatta kalan tek bir kardeşini dahi yakın bir şehirdeyken 30 seneden beri görmediği halde görüşmek için yanına çağırmamıştır. Hem hizmetçileri de akşamdan ertesi gün sabaha kadar şiddetli bir zaruret olmadıkça odasına girememektedirler. Şiddetli hastalığı ve görüşmeye tahammülü olmaması sebebiyle hariçten gelen çok dostlarının hatırlarını incitip görüşmeden geri çeviriyor. Üstadımızla 30 seneden beri alakadar olup dostane vaziyet gösteren zabutaya asayiş noktasında Risale-i Nur'la pek ehemmiyetli harika hizmeti sabit olan üstadımızın bütün hali mahkemelerce medare tetkik olmakla hiçbir hali zabutaca gizli kalmadığından bazı gizledin düşmanlarının onun hakkındaki uydurmalarıyla 30 senelik bir müşaadeye dayanan müspet kanaati bozmamak hukuku umumiye'yi temine çalışanların vazifeleri iktizasıdır. 3. Üstadımız hastadır. Hatta cumaya dahi çıkamamaktadır. Ara sıra hava alma pek ziyade muhtaç oluyor. Bu sebepten pek nadir olarak kendine mahsus bir odası bulunan ve otuz sene evvel, on sene ikamet ettiği Barla köyüne gider, bir müddet kalır gelir. Bazen de burada, yaz mevsiminde insanların bulunmadığı, şehrin haricindeki mahallere giderek, 2 üç saat teneffüs eder gelir. İhtiyarlığı, hastalığı dolayısıyla yayan yürüyememekte olduğundan ve halkın hürmetkar vaziyetiyle rahatsız etmemesi için, bu basit gidip gelmeyi otomobil ile yapar. Bunun haricinde hiçbir köye, mezkûn hiçbir mahalle, hatta 30 senelik dostları bulunan yerlere dahi mezkûr sebeplerle gitmiyor. İşte hal ve vaziyet bundan ibarettir. Hakikati halde budur. Hizmetinde bulunan Tahiri Zübeyir. Haşiye: Çok yerlerde neşredilen ve müddeinin huzursuzluk ittihamının ademini gösteren ve Ankara Emniyet Umum Müdürlüğüne verilen bir hakikattir. Nur talebeleri asayişçidirler. Asayişçi muhafaza ettiklerinin delili kat kat'îsi şudur. Altı vilayetin altı zabıta dairesi, altı yüz bin talebelerin, yirmi sene zarfında haksız muamelelere maruz kaldıkları halde, hiçbir vukuatlarını kayıt edememeleri, hatta Afyon savcısının asayiş iddiamına mukabil, Üstadımız demiş, bu yirmi sekiz senede bir tek vukuatı gösterebilir misiniz? Madem gösteremediniz, Nasıl bu iddamı ileri sürüyorsunuz. Yalnız küçük bir talebenin başka bir meseleden küçük bir vukaatından başka ve 600 bin talebeden hiçbir vukuatları olmadığı kattiği ispat eder ki Asayiş'in nur talebeleri muhafaza ediyorlar diye Afyonda savcıya demiş ve susturmuştur. Bmi subhane, Aziz kardeşlerim bu defa motorlu kayık içinde eğirdirden barlaya giderken, denizin dehşetli, emsalsiz fırtınası, leyla Kadir'deki dehşetli hastalık gibi zahmet noktasını kaldırıp, büyük bir rahmete vesile olduğunu sizlere müjde veriyorum. Altı arkadaş ile beraber şehit olmak, yedi ihtimalden altı ihtimal ile deniz bize geniş bir kabir olmak için zemin hazırlandı. Fakat o hal altında mükerrer tecrübelerle yağmurun Risale-i Nur'la alakadarlığı ve şimdi çok zamandır yağmura şiddetli ihtiyaç olduğu bu zamanda Risale-i Nur'un gizli düşmanlarının tehlikesinden ve geniş planından kurtulmasına bir işaret olarak o dehşetli haletimiz bir sadaka-i makbule hükmüne geçtiği remziyle o rahmeti ilahiden gelen emri rahmani'yi imtisalindeki ihtiyak ile yağmurun bir annesi olan bu deniz o rahmete dair emri i ilahiyi gayet heyecanla ve iştiyak ile, acelelik ile getirmek için, bir şefkat tokadı nevinden nur talebeleri olan bizim başımızı, tokat ile yüzümüzü ve gözümüzü yağmurla okşadı. Biz bu haleti zahiren hiddet, manen şefkatkârânı okşamak nevinde gördük. Ben daha fırtına ve yağmur başlamadan evvel hissi kablel vuku ile hazine-i rahmete bir anahtar olacak dehşetli ve heyecanlı bir musibet hissettiğimden mütemadiyen cevşeni ve şahnak Nakşibend'in virdini okuyordum. Denizin o dehşeti içinde kemale şevk ile o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyordum. Böyle kaza ile vefat eden şehit hükmünde olduğu gibi şehit de veli hükmünde olmasından Altı arkadaşıma acımadım. Yalnız içinde bulunan çocuğa bir parça acıdım. O kayığın makinası bozulduğu ve yelkeni de rüzgar onun aksiyle geldiği için fayda vermediğini ve denizin mevçileri de pek büyük, evvela kayığa ve zahiren bize hücum etmesiyle beraber kayığın içine girmediği için kemale sabır ve şükürle karşıladık ve salimen sahile çıktık. Elhamdülillah ala kulli hal dedik. Sait Nursi. Üstadımız diyor ki ben 50 altmış senedir küfür mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfrü mutlakın neticesi olan anarşilikten milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlasın neticesi olan asayişi muhafaza ile bir cani yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle her bir taziyekata manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte benim otuz kırk senedir bu hizmet-i imaniye için, benim hakkımda habbe kubbe yapıp, bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde, sırf hizmet-i imaniyenin bir neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim. Bir misali. Beş mahkeme huzurunda hiç benim kıyafetime ilişilmediği halde, ve mütemadiyen gezdiğim halde ve hatta İstanbul'da mahkememde 120 polis bulunduğu halde aynı kıyafetime ilişmediler ve iki ay İstanbul'da yaya gezdiğim halde mümanaat etmediler ve ilişmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü hem münzevi hem de camiye gitmiyor ve çarşıda kalabalık yerlerde gezmiyor, yalnız otomobiliyle çıkıyor, insanlarla zaruret olmadan konuşmayan, Yalnız senefüs için dağlar başında ve hali yerlerde geziyor. Şimdi ehl-i dünyanın hiçbir hakkı yoktur ki vaziyetime, halime ilişsinler. Bir seyahat münasebetiyle ve otomobili içinde İstanbul'a en mühim bir meseleyi imaniye için gitmesinden şimdi İstanbul'un bazı resmi adamları 20 cihette kanunsuz bir tarzda kanun namına üstadımızı bir bardak suda fırtına koparmak nev'inden milyonlar fedakar talebeleri bulunan bir zata sinek kanadı kadar bir ehemmiyeti olmayan bir mesele için resmi adamları yanına göndermek olan yüz cihette ehemmiyetsiz Manasız ve bir habbeyi yüz kubbe yapmak gibi bu şeye karşı üstadımız diyor. Madem iman hizmetinde ihlası etemle anarşiliği durdurmakla, asayişi muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektir, ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum, onları da helal ediyorum. Üstadımızın bu defa İstanbul'a gitmesi münasebetiyle İstanbul müdde-i ifadesinin alınması için yanına gelen iki memura, üstadımız dedi. Ben daha evvel bu mesele için mahkemede ifade vermiştim ve mahkeme tahkikat yapmış neticede beraat vermiş. Başka diyeceğim yok diyerek Samsun mahkemesine giden ve İstanbul mahkemesinde okuduğu ifadatını tekrar söyledi. Hem eskiden aldığı birkaç rapor var ki, hastalığı dolayısıyla başını sarmağa mecburdur ve şiddetini nezleden ve hastalıklardan dolayı istirahata ve tebdil havaya ihtiyacı vardır. Daimi bir yerde kalması sıhhatine münafidir. Daha evvel lüzum da olmadığı için, bu raporları göstermeye tenezzül etmiyordu, lüzum görmüyordu. Hizmetinde bulunan nur talebeleri, Tahiri, Zübeyir, Sungur, Hüsnü, Bayram. Üstadımızın vasiyetnamesi hem benim şahsımın hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsinin sermayesini kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen nur talebeleri haslara malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime varis ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lazım. Tesanüdü de tam muhafaza etsinler. Evet, bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum. Said Nursi